mert dayanır namert kaçar meydan gümbür gümbürlenir şahlar şahı divan açar divan gümbür gümbürlenir yiğit kendini övende toplar menzili dövende kılıç kalkana değende kalkan gümbür gümbürlenir o ok atılır kalasından Hak saklasın belasından, Köroğlu'nun narasından, Dağlar gümbür gümbürlenir. Sibirya'dan Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyada, bir kahramanlık hikayesinin baş kahramanı olan gerçek bir şahsiyet oluşuyla alakalı çok az bilgi vardır. Bir efsane olsa bile, Türk halk edebiyatı ve kahramanlık şiirlerindeki etkisi, çok önemli bir yere sahiptir. Şiirleri dağlar gibi keskin ve yalçındır. Döneminin haksızlık ve adaletsizlikleri şiirlerinin temelini oluşturur. Evliya Çelebi seyahatnamesinde 17. yüzyıl Celali isyanlarına katılanlar arasında Katırcıoğlu Gürcü Nebi, Kiziroğlu Mustafa Bey ile birlikte adı geçmektedir. Hikayenin Anadolu'da bilinen yaygın öyküsü de bu iddiayı doğrular niteliktedir. Osmanlı'nın Bolu'ya tayin ettiği Bolu Bey'i at meraklısıdır. At yetiştirmede usta olan Seyis Yusuf'u güzel bir at bulması için görevlendirir. Yusuf günlerce gezdikten sonra bir tay bulur. Tay'ı alır ve Bolu'ya döner. Lakin tay beyin istediği gibi değildir. Kendisiyle alay edildiğini düşünen Bolu Bey'i, Yusuf'un gözlerine mil çektirir ve amansız hikayesi böylece başlar. Yaşı olgunlaşınca Bolu Bey'inden intikam almayı düşünen delikanlı, çevresine Bey'den rahatsız olan muhalifleri toplayarak kır atıyla Bey'in üzerine yürür. Artık mazlumun hesap sorma vakti gelmiştir. Benden selam olsun Bolu Bey'ine! çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır ok gıcırtısından kalkan sesinden dağlar seda verip seslenmelidir düşman geldi tabur tabur dizildi alnımıza kara yazı yazıldı tüfek icat oldu mertlik bozuldu eğri kılıç kında paslanmalıdır Anadolu'yu Rumeli'yi Azerbaycan'ı dolaştığı kabul edilir. Kars'ta Oğlu'yla karşılaşmış, onunla savaşmıştır. Bu karşılaşmadan sonra kim, haksızlıklara karşı birlikte mücadele etmişlerdir. Dünya sinemasının usta oyuncusu John Wayne için gerçek bir kahramandır. Dağların gür esintisi ve zalimleri diz üstüne çökerten bir çığlık olarak, Tüm Anadolu'nun kalbini fethetmiş bir yiğittir. Hemen Mevla ile sana dayandım. Arkam sensin, kalam sensin dağlar hey. Yoktur senden gayrı kolum kanadım. Arkam sensin, kalam sensin dağlar hey. Sana derim sana hey olu yaylam. Meğer başım alam ilimden giden. Okum senden, yayım sendendir cidam, arkam sensin, kalam sensin, dağlar hey.